Merhabalar. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Biz dinlediğinize göre bugün, bugün günlerden perşembe ve saat 11.30 falan olmalı. Bugün konuğumuz Cevdet Erek. Merhaba Cevdet. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Geldin. Teşekkür ederim. Bizi ciddiye aldınız. <gülüyor> Aman ne demek Çağırdınız. efendim. <gülüyor> Buradan e, İpek Akpınar ve Hüseyin Kahvecioğlu'na sevgilerim ve saygılarım ve selamlarımı evet. iletiyorum. Kendilerine. E, onları da burada görmeyi umuyoruz. Biraz ayakları e, geri geri gidiyor galiba. olan bilemiyorum. Şikayet etmiş oldum biraz Cevdet. Kusura bakma. <gülüyor> Teşekkür ederim Benim bir şeyim yok burada bir, yani, <gülüyor> tamam. bir yargılayıcı bir durumu yok <gülüyor> Sen de biraz baskı yapsaydın iyi olur <gülüyor> Ben bilmiyordum ki burada kim var kim yok yani Sen dışında varlar mı acaba diye merak <gülüyor> ediyordum ee, Dolayısıyla başka bir zamanda hep beraber oluruz e, tamam. yani on, Onların burada olması şöyle iyi oluyor Konuyu daha da ya herhangi bir konuyu evet, yani Tabii, Daha derinlikli bir şekilde açabiliyoruz yani Okey. Tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz buradan onlara Bugün Cevdet e, konuğumuz Önce kendi, ben aramızda bir e, tabi mail üstünden bir programa dair yazışma oluyor. Hani en klasik anlamda nasıl sorular sorarız falan diye bir yandan böyle gidiyoruz ediyoruz. E, programın e, sloganı mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar. E, Cevdet de aslında mimarlık eğitimi alıp daha sonra çok farklı alanlarda da işler üreten birisi. E, hem... Bu yönüyle hem de zaten o uğraştığı her, her alanda elde ettiği başarılar yüzünden biraz aslında o burada bir eylem insanı olarak yani. Hayal ettiği şeyleri gerçekleştiren <gülüyor> bir kişi olarak burada. Ee, onları konuşacağız. Ee, yakın zamanda da aslında ondan konuşarak başlayabiliriz. Belki de e, Namjum Peik ödülünü aldı. Bu 2002 yılından beri verilen benim bildiğim kadarıyla iki senede bir periyotta verilen bir ödül Doğru, galiba. Doğrusu onta, çok hatırlamıyorum ama... Hı hı. 2000 bir şey yani hı hı. 2001 2002 ya 2003 hatta yanlış hatırlamıyorsam umarım böyle bir hata yapmıyorumdur ama e, kendisi de ilk ödülde evet. bulunmuş ya da ödüllük şey yapılırken Namcun Paik'in kendisi 2006'da ölüyor Evet ee... e, 2000'in ortasında öldüğünü biliyorum gibi, öyle söyleyeyim <gülüyor> çok bilmiyorum doğrusu şey kronolojik bilgiyi ama hı hı. şeyi biliyorum ki ödül başlarken onun o hayattayken başlamış hı hı. hatta o da gelmiş ya ilk ödülü vermiş ya da işte şeyini çizmiş falan bir şeyler yapmış. Video sanatının babası diyebileceğimiz Diyorlar, bir evet. medya karakter. sanatı olarak. Yani sanatı aslında. Aslında. Çünkü Doğru. sadece videoyu değil de bir tabii, sürü tabii. ilginç bir de ilginç de bir karakter aslında. Müzik eğitimli. Çellocu falan. Hı -hı. Ee, yanlış bilmiyorsam yine çok, dediğim gibi çok hakim değilim ama Hı -hı. şeyi biliyoruz yani zamanda yaptığı e, işleri hangi gruplarda neler yani hangi sanat akımları demeyeyim de gruplarına dahil olduğunu. Sonra Almanya'da geçen Bayağı ciddi bir hayatın hmm. ciddi bir bölümü var Almanya'da geçen falan. Ee, evet bu bunun için verilen iki senede bir, verilen bir ödül var. Hmm. Ve bu ödül memleketi kolede değil. Dediğim gibi Almanya'nın şeyinde veriliyor. Ee, Kuzey Ren Westfalia hmm. eyaleti de veriliyor. Her sene başka bir şehirde veriliyor. Bu sene hmm. şeyde verdiler. buhum şehrinde verdiler. Bazen bir önceki sanırım Dortmund'daydı. Hmm. Ee, ve de ismi Namcumpe pek e, Koreliler pek namcun diyor. Pek Namjun Medya Sanatı <gülüyor> Ödülü. E, ve de işte e, benim pek. açımdan şöyle oluyor. bir sana diyor ki seni şuraya adaya gösterdim. Şuraya dosya şey gönder. Hazır Hı -hı. işlerini gönder yani. Bir nevi portfolyo gönderiyorsun ya da şu an kadar yaptığın işleri genel olarak gönderiyorsun. Sonra Hı -hı. oradan bir jüri seni bir sergiye seçiyorlar. Hı -hı. Sergide de 7 kişi, 7-8 kişi vardık. Hı -hı. E, dünyanın değişik yerlerinden yani. Genelde ...daha nasıl diyeyim... ...daha teknolojiyle uğraşan insanlar diyebilirim... ...interaktif medyayla... Hmm. E, ...en azından videoyla falan... ...benim iş ise... ...bir tane haldan oluşuyor... ...biliyorsun o iş hangisi evet. olduğunu zaten... ...sahil sahnesi sesi dediğimiz iş ve evet. çok da basit bir fikri var aslında... ...yani bu... Arada bir şey söyleyeyim Tabii yani ki. doğrudan ceddetle sohbete geçtik. Çünkü böyle bir derin kronoloji Cedret'e kimdir vesaire yapmak istemedim ben açıkçası. Çünkü ceddetin web sitesinde zaten... iyi kötü e, bir şeyler e, var. Pek çok şey var yani iyiden evet. daha te Yani Hı -hı. kronolojik olarak 2002 yıllarından itibaren başlayan yanlış hatırlamıyorsam bir kronolojik şey var. Orada hani nelerle uğraştığın, hangi ödülleri aldığın, hangi sergilerde olduğun zaten görülebiliyor. Biz Ben istedim ki sen işte bu iş üzerinden ve bugün güncelde nelerle uğraşıyorsun? Onların üstünden doğrudan mümkün olunca vakti tamam. kullanalım diye şey yapalım. O web sitelerinde zaten bloktan duyuracağız yani adresleri vesaire. Evet. Sonuçta uzun lafın kısası medya sanatı için verilen bir ödül. Hı hı. Ben de aslında neredeyse medya deyince insanların aklına çok doğal olarak yüksek teknolojiler, hı hı. In interaktiflik falan filan geliyor. Ben ise bunları çok daha neredeyse yokluk üzerinden yaptığım bir işle hı hı. Her yerde bulunabilecek bir şeyi teknoloji olarak sundu. İnsanın kendisini, bedenini, hafızasını, işte adillerini teknoloji olarak sundu. Bir işte de bu ödül aldım ve çok da iyi oldu. bu da mutlu oldum açıkçası. Niye dersen, çünkü ödüller bazen iyi oluyor yani insanı bir şey evet. veriyorlar hem de. Evet bu kafada git Ahmet hı hı. Mehmet. Ceydet, bir şey neyse. soracağım yani bu iş aslında bu senenin işi değil Hayır, değil mi? Hayır 2005-2006 yılının işi aslında. Hı hı. 2006 yılında ilk kez yaptım. Hem performans olarak yaptım. 2008'e kitabı yapıldı. Hı hı. Bu arada bir sürü farklı şekilde bu aslında bir fikir. Hı hı. Ee, bu bir, bir fikir ve fikrin çeşitli uygulamaları var ve öyle bir fikir ki birisi gel bunu icat et derse edebiliyorum. İşte hı hı. kitabı var o icra nasıl yapıldığını anlatıyor. Evet. Ama aynı zamanda benim icranla bir alakası yok aslında. Bu bir icranın yapılması için bir medium var. Onu da duvara hı hı. asarsan gelen izleyici onu da yapmış oluyor gibi. Evet. E videosu var kaydını gösteriyor falan gibi bir iş. Hı hı. Ben ise sergide sadece bir adet halı ve kitabın... E, ...Bas'ta Banu ile beraber yaptığımız 2008'e yaptım kitabın bir kopyasını koydum. Hı hı. Çok büyük bir şansım vardı. Sergi Mimarisi'ni sorarken dediler ki işte e, şu, şu mimar yapacak falan. Ben de ona yazıştığım zaman serginin mimarisine bir halı kullanılacağını... Bana söyledi bütün hı hı. yerleri. Ben ki bana halıyı göndersene mi iki ay önceden bir bakayım ona. Dolayısıyla aslında oranın yerinde olan bir halıyı duvara asmak neredeyse. Hı hı. Yani etrafta özel bir teknoloji, interaksiyon için bir teknoloji falan yok gibi. Hı hı. Dolayısıyla böyle yani. Peki ben şey merak ediyorum ha. ya. Ee, sonuçta işin adını bir daha tekerlesene. SSS ya evet. da ya da sahil sahnesi sesi. Evet, ya da o... shore scene soundtrack, İngilizcesi. Evet, ve biraz önce tanımladığın tüm bu araçlar ve e, ilişkiler içerisinde interaktif bir şekilde orada bulunan kişi ya da senin performansın sırasında sen e, bu halı üstünden deniz sesi, yani denizin... S sahilin se evet, sesinin takip edilmesinden bahs evet. bahsediyorum. Evet. Ve evet. orada aslında e, keyifli bir şey e, aktarımı var. Yani öyle bir malzemenin çıkardığı sesin bir... ...performansı tabii. dönüştürülmesinde tabii. bir hayal var yani. hani o, o, o da başka bir şey yani. Bir... Tabii tabii. Yani bununla ilgili tahmin edersin söyleyebileceğim... ...saatlerce konuşabilirim. Tabii, evet, yani. evet, Onun evet. için çok fazla şeyine girmek istemiyorum Hı -hı. ama... ...en azından hani... ...internetten falan bazı insanlar... Evet. ...araştırıp sahil sahnesiyle bulabilirler. Kabaca Hı -hı. performansa görebilirler. Ama evet hafızanda bir mekana ait bir hatıra var. Bir Hı -hı. zamana ait bir hatıra var. Ve çok basit hemen hemen her yerde bulunabilecek bir araç ya da enstrümanla onu şey yapıyorsun hı hı. E, onu ortaya çıkartmaya çalışıyorsun ben de onu kendim çalışarak onu hani ne derler provasını yaparak daha ilerletmeye çalışıyorum gibi hı hı. peki bunun dışında bugün bugünlerde olup biten ya da bu senenin içerisinde olmuş senin açından önemli ve hani paylaşması da keyifli bazı yani, başka şeyler bu sene sanırım abi en yoğun sene oldu şey hı hı. olarak e, sanırım hem üretme hem gösterme açısından hı hı. E, o, oldu dedim yani sene bitmedi hala da devam ediyor aslında hı hı. Ee, en önemli tarafı şuydu Birkaç yerde artık daha e, Genel öneriler yapma fırsatı buldum Yani Hı -hı. hani bu şu anlamı geliyor İşte mesela demin sana bahsettiğim Kısaca Bazel'deki Kunsal'da Bazel'deki, Bazel'deki Hı -hı. Tek başına bir sergi yap, Bütün mekan için bir şey önebilme şansım oldu şey. Bu her zaman tercih ettiğim ya da Hayal ettiğim bir şey değil çünkü yani sonuçta Konumuz kalemse kalem, Se, kalem Yap, yani şu şu anda elimde tuttuğum için kalem sana gösterebildiğim için söylüyorum. Yani dinleyiciler şey yapamayacaktır ama yani kağıt kalem ise de bir şey olabilir, her şey olabilir. Bu bardak da olabilir, m ki gibi halı da olabilir. Hı hı. Ama bir mekan da olabilir. Hı hı. Tamamen bir mekan önerisi yapmak işte benim yaptığım gibi sesle, geçici mimari malzemelerle performansı dönüştürmek de olabilir. Bu Bazeldeki Hafta adlı bir sergiydi. Hafta ben çünkü biliyorsun bayağıdır hani zaman özellikle insan yapısı zamanlar üzerine evet. elimden geldiğince fikir üretmeye çalışıyorum. Öğrenmeyi de çalışıyorum. Tabii ki ritimle de ilgili çok dağ olarak. Hı hı. Ee, burada onu ilk kez denedim ee, ve hafta denen çoğu kişinin insan icadı olarak adlandırdığı bu zaman birimi üzerine bir şey yaptım. Bir, hı hı. Ne derler? Bir değinme yaptım diyelim. Bundan sonra tabii ki şey çok önemli oldu. Ee, Dokümanda daha da bunun daha da kapsamlı bir hale geldi bir şey oldu. Hı hı. Çünkü çok önemselen bir şey, çok izleyicisi var. 5 senede bir yapılan önemli bir etkinlik yani. Orada işte e, Room of rhythms, yani ritimler odası, ritimler mekan diye bir iş yaptım ve biraz daha genişlettim kapsamını. Artık Hı -hı. sadece hafta değil de genel olarak zamanlar. Yani takvimde efendim e, bizim buradaki bir askerin şafak geldi de ya da beş senede yapılan bir etkinlikte içine girebildi ses, akustik baya mimari taklitler etraftan ödünç alınan mimarlar hem mekanın içerisinden... Hı -hı. Aynı zamanda burası bir sanat sergisi yapılan bir mekan değil. Bir alışveriş merkezinin boşaltılmış bir yeri. Onun için hayatın kendisi dediğimiz ya da mimari gerçek mimar çok böyle ilişki içerisinde falan derken bunlar böyle birbirini kovalıyor yani hani <gülüyor> e, ve e, iş daha çok gösterildikçe daha çok talep de gelebiliyor. Dolayısıyla çünkü bu iş şöyle bir iş tahmin edersin. Muhtemelen bizim mesleğin çoğunda yani e, bu programa konu olan mesleğin uygulamasında da genelde hani evet kendi dilinden neden yaratanlar çok var ama genelde talep Talep evet. çok önemli bu işin oluşulması. Dolayısıyla ben de talep geldikçe yapmaya çalışıyorum. Hı hı, harika. Peki, şey kısa bir ara verelim. Olur. Zaman hızlıca akıp gidiyor. Tabii. Gördüğün ki. gibi. Tabii. Ne ki. dinleyeceğiz? Kimden dinleyeceğiz? Cevdeterek. Vallahi açıkladığı gelince nekrops dilenir. <gülüyor> Bununla ilgili de en ufak bir şey yapacak değilim. <gülüyor> bir indirim yapacak. <gülüyor> ve de şimdi baktık ve e, e, şeyden sayı iki deney boyu dinleyeceğiz. Hı hı. Sonra da devam ederiz. Görüşmek üzere. Şey de yapabiliriz biraz konuşabiliriz dersen de bence yürüyüp gidelim. Yok gidelim mi? Evet Evo'yu dinledik. Davulları da sen varsın galiba. Evet davulları <gülüyor> da ben çaldım. Tamam harika. Bu konuya da girmeyelim. <gülüyor> ne dersin? O anda girmeyelim. <gülüyor> hani <gülüyor> sonlara doğru belki, evet, bonus, belki Reklam vakti kalırsa reklam yaparız. Aynen en öyle şey. olur. Nekropsi tamam. reklam yapabiliriz tamam. biraz. Şeylerden falan bahsedelim diliyorum ben. Şimdi sen tamam bu yani sanat alanına dair mimarlık okudun. Ondan mezun oldun. Ama mimarlığın pratiğinde değil de sanat olarak adlandırılan bir alanda Alandı. bir şeyler evet. yapıyorsun. Yani o öyle adlandırıyor. Sen bir şeyler üretip duruyorsun zaten. Şekilde. Evet. Bunun yanında ama bir de e, seni mimarlık fakültelerinde görenler olmuş. Evet. Cevdeterek çeşitli jürilerde. Ben de, ben de kendimi <gülüyor> görür gibi oldum. hani <gülüyor> O sen misin? Gerçekten. Benim ben. Neden oralardasın? Yani nesi... Cezbediyor mu diye sorayım. Niye oralardasın? O tesadüfler nasıl oluşuyor da oraya gidiyorsun? Ee, evet. Ya çok tesadüf değil aslında çünkü hı hı. çok net bir şey var. Ben yani o yıl 10 yıldan fazla oldu İtü'de çalışıyorum. Hı hı. Ha, ondan da bahsediyorsunuz. Yani aslında bir karar verip oraya gitmekten ziyade hani orada yapılacak belli yani çeşitli zamanlı, çeşitli alanlarda şeyler yapıyoruz. Bazen hı hı. Bir, bir ders, bazen başka bir şey falan gibi. E şimdi ben mimarlık eğitimi aldıktan sonra Ses ses mühendisliği okuduktan sonra okumaya ve, çal ve okulda çalışmaya devam ederken bayağı mimaktan sürekli ders almaya devam ettim aslında. Müzik ileri araştırmalar merkezinde Evet İtümiyam'da çalışırken Hı -hı. E, şey, sürekli taşışlığa gidip şu anda hani evet. tanıdığımız bir sürü kişiden e, bir sürü değil aslında bir takım dersler almaya başladım. Sonra okulda devam ettim sonra e, benim hani ben okulu bırakıp ya da işte mimarı bırakıp bambaşka bir şeye girişmediğim için aslında... Hı -hı. Hatta okulda çalışırken hala bir ofiste çalıştığım için. Hı hı. Ee, i̇lk önce bir jüriye gittim orada. Sanırım bir tane şey e, projesiydi. E, muhtemelen ya içinde müzik ya performans ya sanat olan bir projeydi. Hı hı. Önce bir jüri, sonra işte bir, bir jüri daha, sonra diploma jürisi falan filan derken bu 3-4 sene böyle geçti. Hı hı. Ama son 3 dönemdir e, şeyle, arada İnceoğlu yeri profesör Arda İnceoğlu, ki benim eski hocamdır yani. Hı hı. Onunla beraber projeyi yapmaya başladık. Mimar proje dersini yapmaya başladık. Ve bana çok iyi geliyor. Hı hı. Çeşitli açılardan. Hem temel eğitim olması, temelde bildiğim dil olmasından. Hala mekanla ilgili çok çalışmalar yaptığım için. Hem de bence mimarlık fakültesinin ya da bu mimarlık fakültesinin temelinde çok dinamik ve çok açık. Geniş şeyli ne Geniş yelpaze ya bakan insanlar oluşan bir yer olması olduğunu düşündüğüm için. Dolayısıyla çok fazla tesadüf değil aslında. Beni cezbeden şeyi de her zaman aslında cezbetmek değil. Yani bu her zaman aslında sürekli güle oynayarak yapılan bir şey değil. Hem bence bayağı yorucu da bir şey. Ee, ama hani başka hayatta başka şeyler varken niye ona hala devam ediyor diye sorarsan işte çok nedeni var. Bir tanesi keyif tabii ki zevk almak. Enerji vermek dışarı. Ee, sadece Ahmet Mehmet ya da Zeyna diye bir isimle bir sanat yapan bir kişiden bambaşka bir, bir yerde bir şey yapıyor olmak. Ve bu da eğitim. Sorumluluk, kamu okulu, hı hı. Ee, kamu okul demekliyim, şunu kastediyorum yani kamu üniversitesi ve eğitim Türkiye'de önemli bir mesele. Tabii. Bugünlerde bence hala çok önemli, belki daha da önemli. Çok daha önemli. Yani. Şu anda üniversitede neler olup bittiğini şakacı e, kabacık biliyoruz ve şu anda orada olmak bana doğrusu çok büyük Tabii. bir yani orada kalmak en azından hani çok. Yani şair şey da çok önemli. Işte, yani fikirde özgürleştirmeyi eee iteklemek evet. ve hayal kurmaya insanları teşvik etmek Hı -hı. özellikle eğitimde yani bizim konu alanımız olan eğitimde ki özellikle öyle ki bütün bence eğitim alanında da öyle Kesinlikle. herhangi bir şekilde onu itebildiğim pozisyonlarda olmak e, önemli yani bu açıdan. Bir de tahmin edersin ben oraya bir hani bir mimar olarak gitmiyorum aslında. Hı -hı. Yani tabii ki mimarlık isminden geliyorum evet. işte bazı işler tasarım mekanla ilgili işler ama e, aslında oraya çok bilen bir adam rollere gitmiyorum yani. Hı hı. Daha çok soru soruyorum yani. Hı hı. Ya da aa bak ben böyle bir şey görmüştüm falan. Hı hı. Ya da aslında en temelde özellikle proje yapmaya çalıştım bir insan, bir kişi... ...bir şey yaparken nasıl bir motivasyonla yapıyor? Hı hı. Tek merak ettiğim ve de aslında açıklığa kavuşurmaya çalıştığım şey Doğru. şu. Yani Cenk mesela. Hı hı. Abi programı niye yapıyorsun? Bunun 10 bin tane nedeni olabilir. Babam radyocuydu. Hı hı. <gülüyor> i̇şte... Ah, nereden bildiğin <gülüyor> falan karşı cam konuşmaktan çok zevk alıyorum hı hı. işte böyle konu, şey yaparak konuşmamı ilerletiyorum falan fişman gibi yani bir şeyi niye yapıyoruz bir mimari gelirsek de yani bu projede şunu niye şöyle düşündü bu mekan niye böyle düşündü gibi sadece. Yani Aynen. Onun üzerinde. Bir de şu oluyor. Yani başka birini e, o üretim içerisinde gördüğünüz zaman sen kendi kişisel motivasyonuna dair de sorular 100. ve düşünceler Gen üretiyorsun kendi kafanda. Kendi kafanı. eğitimin olsun, genel Tabii. eğitim olsun. Hı -hı. Sonra bu dilin içerisine kalmak isteği var. Hı -hı. E, çünkü ben, ben hani e, evet ses ba başka bir alem gibi geliyor ama yani mimarlık'tan sese geçmek ya da müziğe devam etmek falan ama mimarlık eğitimi alıp o da olabilir gerçi ama mimarlık eğitimi alıp resme ya da bambaşka bir şeyle de geçmiş değilim aslında. Hani Tabii. özellikle son bahsettiğimiz işler hı hı. artık neredeyse neredeyse değil yani tamamen mimarlık projeyle çıkan şeyler. Hı hı. Yani hani e, mimarlık proje derken evet yani e, çoğu kişinin aklına getirdiği mimarlık projeler kadar komplike şeyler değil ama bir mekan için hı hı. geçici ya da kalıcı bir... Eklentiler, yeni, yani işte bu, yeni bir program önermek, malzeme önermek falan gibi. Bu işte böyle düz çizgilerle çizilmiş olan sınırlı bir şey değil yani kesik kesik çizgilerle sağa sola uzayan evet. giden bir adı olarak düşünüldüğü zaman mimarlık. O zaman bütün bunları tesadüf etme, bunların içinde yer alabilme ihtimali eylemde bulunan kişinin %100. artıyor evet. ve onu gerçekleştirebiliyorsun ki zaten sen onu yaptıkça o kesik kesik çizgi o tarafı doğru evet, şişiyor. Kesin. Vesaire. Peki, bu karşılaşmalarla da alakalı. Yani hani, üniversite ortamının içerisinde olmak o karşılaşmaların e, sayısını arttırarak o keşif imkanlarına vesaire fırsat Tabii veriyor. ki. Aynı şekilde. Ya da hatırlama bence Hı. önemlisi o Çünkü hepimizin e, bizler gibi sıkıcı ve meraklı <gülüyor> insanların yani aklına <gülüyor> yüz bin tane 500 bin tane şey input var sürekli. Evet. Girdi var. Bilgi girdisi. Bilgi bilgi bilgi bilgi bilgi bilgi. E, ama çok temel şeyler aradan kaçabiliyor bu şekilde. Bunlar hakkında... Bunlar hakkında tekrar düşünmek, soru sormak... ...ve bunu yaparken de aslında... ...bazen senin yıllar önce... ...bulduğun bir şans gibi... ...çünkü bazı kişiler vardır, sana bir kelime söyler okulda... ...ve o senin Hı -hı. için çok önemli olabilir. Hı -hı. Bazen kendi daha önceden bulduğun şansları... ...başkasına vermek... ...ya da daha önce kendi bulamadığın şansları başkasına... ...çok daha genç vermek diyelim. Doğru. Çünkü benim gibi adamlar kaza sonucu çıkan adamlar. Doğru. Aslında. Yani çok net bir şey var. Benim işte okul okurken... Aktif olarak müzik grubuyla uğraşmam. Bunu aşırı ciddiye almam. Hı hı. Ama aynı zamanda hem okula hem ofise gitmem gibi bir kazalar sonucu benim gibi bir adam oluşuyor. Yoksa kimse Aa, bu adamı bir ses mekancı olarak yetiştirelim. Hı hı. Aynı zamanda ritim konusu yüzden öyle bir şey yok. Tam tersi çok zor bir şey. Çünkü e, hani davulcu bir adamı... Mimar Fakültesi ne işi var <gülüyor> çok net olarak yani anladın mı demek istediğin? Neden öyle diyorsun ya basçıların yeri çok mu? Ha, <gülüyor> yani anlayabiliyor musun demek istediğin? yani bir bakış açısıyla bakarsan lan ne alakası var falan pişman ama bizim gibi kazalar Hı -hı. evet böyle. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Peki zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor Cevdet Erek. Ben Son bir söz söyleyeceğim sonra seni veda mikrofonla baş başa, başa, başa bırakacağım. E, yaratıcı kazalarınız bol olsun diyorum. Daha e, ne diyeyim hepimizin. hepimizin. Yani e, evet. Cana mala zarar gelmesin de bu kaza. Aynen öyle <gülüyor> tabii ki. Buyurun Cedeterek mikrofon sizin. Evet. E, de, mikrofon şeye benziyor aslında bizim. E, ne derler? Bu şey ne deniyordu? Cihazı. Hangisine? Masaya ışık. E, ışık. Lamba. <gülüyor> Lamba değil. Her neyse çok <gülüyor> garip sesler çıkıyor da onunla Hı -hı. onunla e, o sesleri çıkartarak biteceğiz bu programı. Tamam. E, görüşürüz abi. Görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim söz geldiğin için.